165 numaralı konu, Hazreti Abbas'ın Kureyş'i Hazreti Peygamber'den teminat almaya teşvik etmesi Hazreti Peygamber, Meruz Zahran denilen yerde konakladıktan sonra Hazreti Abbas, vay Kureyş'in haline, and olsun, eğer Hazreti Peygamber zorla Mekke'ye girerse onlar eman alamazlar, dedi, bu, dünyanın sonuna kadar artık Kureyş'in yok olması demektir diyor ki, böylece Hazreti Peygamber'in beyaz katırına bindim, Erak denilen yere vardım, dedim ki, belki bazı odun götürenlere ve Veyahut da koyunlarını sağmaya gelenlere veya ihtiyaç sahibi olup da Mekke'ye girenlere rastlarım da Hazreti Peygamber'in buraya geldiğini onlara haber versin de gelsinler, Peygamber Mekke'ye zorla girmezden önce teminat alsınlar.